Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Vesselamu Ela Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Alayhi ve Sahbihi Ecma'in İmam-ı Gazali Hazretlerinin Kavadül Akad isimli eserinden ders takip ediyorduk son olarak şu metinde kalmıştık خَلَقَ الْخَلْكَ وَاَعْمَالَهُمْ وَقَدَّرَ اَرْزَاكَوْمْ وَاَجَالَهُمْ Allah-u Teala bütün mahlukatı yarattı Yaratılmış olan her şeyi o yarattı. Onların yaptıkları amelleri de fiilleri de yine o yarattı. Bunu konuşmuştuk. Bunu da delili Kur'an-ı Kerim'de, Safat Suresi'nin 96 Fahat Kerimesi'nde Estaizü'l-lâhü <gülüyor> ve Sizi de Allah yarattı. Sizin yaptıklarınızı da Allah yarattı. Celle şanuhu celle celaluhu. Çünkü bizi Ee, o yarattığına göre e, yaptığımız her işi de onun yaratmış olması ne anlamak e, zor değildir. Tabi e, burada bazı bozuk fırkalar, muhtezilere başta olmak üzere e, işte benim günahlar, şeller Allah'ın kazasıyla kaderiyle değildir gibi bir e, hezeyan savuruyorlar. E, bu da tehlikeli bir görüş türü Aristoteles'e muhaliftir. Çünkü yine cevap vermiştik Es-Saidullah inna kulli şeyin halakna ubu kadar. Fizer şey kaderle yarattık. Eee tabii bilerek yarattık. İlim meselesi var burada. Eee Mevla bilmeden hiçbir şey olmaz. O da çünkü kaderle yarattık her şeyi. Eee takdir ederek yarattık. Her şeyi biz yarattık. Bak kulli her şey. Şimdi benim yaptığım bir şey işte efendim bir tabağı kaldırdım oraya koydum. İşte efendim kaşığı aldım ağzıma götürdüm. Yok efendim eşimle birleştim, cemaat ettim. Bunlar hepsi Allah'ın her şeyden bir şeydir. Bizi o yarattığına göre onları da o yaratmış. Şimdi Mutezile'de de şöyle bir yanlışlık oluyor. Sapıklığın şeyi sebebi şuradan doğuyor. İşte efendim ailenle cemaattin bu bir kudret ister, fiil ister. Bu Allah yaratıyor. Çünkü neden? Helaldir, meşrudur. E gittin öbürüne zina ettin. Efendim gayrı meşru, akıtsız, nikahsız bir kadınla ilişkiye girdi. Bunu Allah yaratmıyor. Ne oluyor? Bunu adam kendi yaratıyor. Niye? Allah günah yaratmaz. Ya böyle bir şey olabilir mi? allah Teala diyor ki, her şeyi ben yaratıyorum ama sebep olan sizsiniz. Bunu geçen derste bütün, demeyelim de işte birçok tafsilatıyla anlatmış idim. Bu ad kerime, Kamer suresinin 49. ad-i kerimesi. ve şair Sayyid Müslim'de e, bulunan bir hadis-i şerifte ne buyurmuştu El kaderu khayruhu ve min Allah. Kul şeyin bir <gülüyor> kadayımı kader. Hatta her şey Allah'ın yaratmasıyladır, takdiriyledir. Bir defa bilmesiyledir O bilmeden bir şey olmaz. O bilmek de ezelidir. Evveli yoktur. Hiçbir şey yaratılmadan evvel kimin yaratılacağını, ne yapacağını biliyor. Kaza kaderin de arasındaki farkı e, sizlere söylemiştim. Bu e, Kaza e, ilmezeri'deki hükmü külli ve icmali kaderde sonradan levh-i mahfuza yine alemler yaratılmadan evvel levh-i mahfuzda dökümü yapılan işte efendim bütün cüz'iyat, tafsilat e, yani o hükmün cüz'iyatı ve tafsilatı artık adamın her yapacağına kadar e, kazada da bu biliniyor e, kaderde de bu yazılıyor. Yani alın yazısına tabi yazı olarak kader daha uygun geliyor. Çünkü ilmi i ezelide bir yazı söz konusu değildir. E, kader ise yazıya dökülmüş hali olduğunda levh-i mahfuzda. Ta gökler yerlerden evvel tabi bu. E, çünkü allah Teala levh-i mahfuzda kabülen yehlukat semaat vel Birçok hadiste gökleri yerleri yaratmadan levhe yazdı ki diyor birçok hadiste geçtiği için onu söyleyebiliyoruz yani gökleri yerleri. yaratmadan önce leh-i olduğu için ilmi ezelideki, kaza ilahideki bütün malumat e, leh-i yazıya dökülmüştür. Tafsilat halinde bütün teferruat dahil. Bu ilmi ezeli de mevcuttur. Ama e, aynı ilim yazıya dökülmüştür leh-i e, Bunu kaza ile kadar arasında farklı manalar verenler de olmuşsa da e, biz e, bu bunu anlatsak yeter bize. İmam Şüyût'in isimli eserinden bunu e, zikretmiştim size. Şimdi her şey Allah'ın kaderiyledir. Hayır da yaratılmak bakımından, şer de yaratılmak bakımından Allah Teala'nın kazasıyledir, kaderiyledir. Kazasıyledir demek bilgisiyledir. Bilmeden o bilmediği bir şey olamaz zaten. Olmayacağını bildiği şey mevcut olamaz. Olacağını bildiği bir şey olmamış duramaz. Onun için kazasıyledir. Ee, bir kazayın hem kazasıyladır yani ilmiyledir ve kaderin hem de yazısıyladır. Çünkü neden? Ne bildiyse onu yazmıştır. Ee, kader de bunu anlatıyor. Haddel azel keis yani aziyet ve işte beceriksizlik ve keis uyanıklık, beceriklilik falan. Şimdi bakıyorsun Allah Allah hakikaten bir insan becerikli oluyor. Bir insan beceriksiz oluyor. Bir çocuk. Çocukluğundan beri bile anlaşılıyor yani yaptığı hareketlerden şundan bundan. Bunlar da tabi Allah Teala kimin Nasıl yaratacağını bilir, takdirini ona göre yapar. Bunda da mesuliyet yok kula. Kulu mesul olduğu taraf kendisine irade, kudret verilirse, akıl verilirse, akıl verilmezse yine mesuliyet yok. Ama akıl verilirse çünkü bulu ermeden, mükellef olmadan ölmüş yine mesuliyet yok. Ha mükellef olarak e, çağa erişecek, Allah Teala akıl verecek. E, tabii şeriatın teferruatıyla olan o ayrı bir de şimdi. Kitap ve Nebi peygamber gelmesi, fetret devri olmaması onu ayrı konuşuyoruz. Ama tabii öbür türlü e, kalkıp birini kesmiş, doğramış, gasp yapmış bilmem ne. E, bu adam fetret devrinde de yaşasa kulaklarından mesuldür. Çünkü zulüm yapıyor, başkasına hakkına saldırıyor. Şu aklı varsa bunu bilerek yapıyor. Onlar ayrı bir şey. Demek ki e, insanların... efendim işte bugün işte şey söylüyorlar haberlerde falan. Coğrafya kader midir falan? Şey i̇şte İbn Haldun de demiş ki işte coğrafya kaderdir. Yani İbn Haldun ne, ne diyecek başka? Müslümansa tabii ki bunu demek zorunda. Coğrafya kaderdir. Yani sen şimdi efendim Finlandiya'da bilmem işte Norveç'te, Danimarka'da niye bu kadar olay olmuyor da Hep Irak'ta oluyor, Suriye'de oluyor, Türkiye'de oluyor, işte Orta Doğu'da oluyor falan. E şimdi coğrafya tabi kaderdir. allah Teala e, kimin nerede yaratacağını ezelde bilmiştir. E, yaratacağı, e, Mescid-i Aksa nerede? E, Kabe nerede e, bulunacak? E, işte e, İsrailoğullarına vaat edilen Arz-ı neresi? E, bunları Mevla bilmiyor bu? E, bütün bunları tabi Allah'ın bunlara vaat ettiği şey bunların palavrasıdır. Allah salih kullarına vaat etmiştir de. Bunlar şimdi bu, müktesef hak gibi bütün işte memleketleri üçe bölmek, beşe bölmek bu kadar savaşlar çıkıyor. Coğrafya kaderdir. Çünkü Mevla bunu bilmiştir. Bildiğine göre bizi burada yaratmışsa ya bizi bunun içinde bu taş kalanı içinde yaratmış. Şimdi Libya çıkıyor o çıkıyor. Ora bitmeli. oraya çıkıyor. E niye çıkıyor? E niye bu Danimarka'da çıkmıyor canım? E tabii ki Allah-u Teala'nın her şey her şey kaza iledir, kaderledir, Allah'ın ilmiyledir takdiriledir Ama Burada seni ilgilendiren neresidir? Sen burada e, sana akıl verilmişse, irade verilmiş, kudret verilmiş demektir. E, bu irade ve kudreti ne tarafa kullanıyorsun? Hayra kullanmak istiyorsan Mevla mecbur olmadığı halde imtihan hikmetine binaen yaratıyor. E, şerre kullanırsan yine Allah mecbur olmadığı halde hiçbir şeye imtihan hikmetine binaen bunu yaratıyor. Yaratmak ancak ona mahsustur. Ondan gayrı yaratan yoktur. Hayrı da yaratan odur, şerri de yaratan odur. Amen tüzele ve bir kaderi hayri ve şerri minallahu teala. Hayır ve şer yaratılmak cihetinden ancak Allah tarafından bak yaratılmak cihetinden ama sebep olmak cihetinden kesb bakımından müdahale bakımından irademiz kudretimiz olduğu için bize Mevla bir sebep olma öne geçme efendim müdahale etme yetkisi vermiş. Zaten o yetkiyi vermediği adama onu sormuyor ki. Adamın aklı yok, iradesi yok, kudreti yok. Getirmişler, afet dersi, katını üstüne atmışlar. Ağzına şarap dökmüşler. Bilmiyorum. Niye içki içtin, niye zirattin sormuyor ki. Ama senin aklın varsa, iradenin kudretin varsa, mükreh değilsen, mücber değilsen, bir zorda, darda kalmış bir durumda değilsen zaten sen hür iradenle yaptıklarına sana hesap soruyor. Onun için yaratmak ancak Allah'a ait olması, yani şerri de Allah'ın yarattığına inanmak, Günahları da Allah'ın yarattığına inanmanın Allah Teala bir noksanlık haşa bir şer isnat etmekle alakası yoktur. Tam bunun aksine mutezile gibi deyip hayırları yaratıyor şerleri yaratmıyor. Ondan sonra benim e, e, e, ibadetleri yaratıyor günahları yaratmıyor demek Allah'tan başka yaratıcılar icat etmektir. Allah Teala'dan başkasına yoktan var etme yetkisi istat etmektir. Bu şirktir. Allah iftiradır. Bütün Kur'an Vallahu halaka kum. Sizi de Allah yarattı ve ma o şeylerin hepsini de ki yapıyorsunuz. E bak bu bundan açık ayet olur mu? Daha burada sen Allah tenzih edeyim derken haş edeyim, teşbihde hata olmaz kraldan beter kralcılık gibi. Allah Allah'ın atener rağmen tenzih edilir mi? Kur'an'a muhalif bir şekilde Allah tenzih edilir mi ya? Sen ne yapıyorsan diyor ben yaratıyorum. Ama burada ben Senin iradeni öne koymuş. Ona bakıyorum. Ne istiyorsan e, nereye gücünü kullanıyorsan onu yaratıyorum Buyurur. Bu e, böyle. Bundan dolayı e, yalnız e, tabii ki e, hayır ve şer de şunu düşünmek lazımdır. allah Teala o neyse ibare önde gelecek ibareden de Tahtına dahil olduğu için onu da orada söyleyelim. Sonraki ibadetine buyuruyor. Ve kaddera takdir etti erza rızıklarını. Yani kim ne kadar ne yiyecek. Zaten biliyorsunuz rızık boğazından geçendir. Yediğindir, içtiğindir. Ondan sonra yığdın, stokladın efendim, 10 ton buğday. Yiyemedin sana nasip olmadı bir dilim ekmek. O sen rızkın değil. Ee, yiyeceklerini, içeceklerini ölene kadar Kaç nefes alacaksın vereceksin, kaç lokma yiyeceksin, kaç şey, yudum içeceksin. Bunlar hep takdir etmiştir ve aci ecellerinde ecellen de takdir etmiştir. Bu da eli sünnetin e, akidelerinin en önemlilerindendir. Şimdi rızkın ve ecelin Allah tarafından takdir edildiğine dair e, zaten e, ayetlerde çok, hadislerde çok ama birkaç tane öyle Ve mamin da becim fi alrdi ila alillah rizqua. yeryüzünde gezen, dolaşan, debelenen her canlı karıncasından filine, insandan cinine kadar hepsinin rızkı Allah'a aittir. Ee, bunları ee, Allah Teala e, göndermektedir. Herkese o göndermektedir. Bu ad-i kerimedir. Ee, e, onları da Allah rızıklandırıyor. Sizi de Allah rızıklandırıyor. Çocuklarınız da Allah rızıklandırıyor. Buna benzer Kur'an-ı Kerim'de e, çok ad-i kerime vardır rızık hususunda. Ee, ecel zaten ize acelum la staheruna saaten ve la istekemun işte gelecek bir an bir saniye bile ne geri kalabilirler ne öncesinde ölebilirler bu hadis kerimeler zaten Kur'an-ı Kerim'dedir nasdır en büyük delildir sahih hadis-i şerifte de bu hadis-i şerif eee de var. Bu hadis-i şerif benim eee hadis yani Kutubi Sitte imamlarının E, altı büyük imamın ittifakla zikrettikleri e, 40 hadis şerif kitabımızda hatırlıyorsam e, ilk hadistir. E, ilk hadistir ve bu yani baya bir şerh e, gerektirmiştir. E, kadere iman hususunda da olduğu için mesele. Yani belki de ben sayfalar da bilmiyorum şimdi de 30-40 sayfa kadar diye hatırlıyorum bir müstakil bir risale. müstakil bir risale olacak e, niteliktedir bu adi şerifin e, ifade ettiği manalar diyelim çünkü lafızlarda tabi e, farklılık olsa da mana aynı yere dokunuyor. Feragab bu kömürler bain Allahü Teala e, dört şeyi Kaç sayfa tutuyor onu da tam yani bunu mutlaka okuyun ben şimdi burada tabii e, insanın sadece rızkı ve eceli değil her şeyi ezelde yazılmıştır diye e, burada e, yani bu hadis-i şerif çok uzundur zaten ilk hadis-i şeriftir e, ana karnında işte hadis-i şerifin delalet ettiği meselelerden yani hadis-i şerif e, diyelim ki 43. E, sayfada başlıyor. 43. sayfada başladığına göre efendim 84'te bitiyor efendim işte 20-21 sayfa bu 40 hadis şerif kütübü sitede imamların ittifak ettiği yani bu artık manen mütevatir oluyor yani burada kütübü sitte imamları da ittifak edince. Bu mane mütevatır oluyor. Zaten bu konu zaten itikadi bir konudur. Rızık, ecel, kader meseleleri. Bu kitapta bu ilk hadis-i şerif bundan bahsediyor. Bunda detaylı şekilde bütün delilleri bulabilirsiniz. Biz itikadımızla ilgili konuda ne buyuruyor? Rabbin dört şeyden farih oldu. Ne demek? Dört şeyin adı konmuştur. allah Teala bunları ezelde bilmiştir. Bildiğine göre levh-i yazmıştır. el halk Yaratma neleri yaratacak? Kimleri yaratacak? Canlı, cansız işte ne bileyim yarattığı adama kaç el, kaç ayak, kaç göz, kaç kulak işte içinde damar ve yani ne neler yaratacak? Vel huluk ahlak işte kim yumuşak huylu olacak, kim ahlaksız olacak, kim galiz olacak, şiddetli olacak işte herkesin ahlakını da Rabbi zele bilmez mi ne, ne yaratacağını? Yaratan bilmeyecek, kim bilecek? Ve rizkı kim ne yiyecek? Sen i̇şte ne kadar yaşayacağını bağlı tabii yaşamasına göre yiyecek. Vel eceli bir de ecel. Ee, yani ne kadar yaşayacak, kaç nefes alacak, verecek. Rızık da bu müddet zarfında neler yiyecek. Bunlar zaten e, diğer bir hadis-i bu manada. Bunların hepsi aynı yere vuruyor. İnna allâhe ve kelebi rahimi meleken yekul ya Rabbi nutfetün, ya Rabbi alakatün, ya Rabbi mutgatün. işte. Allah ana rahmine bir melek görevlendirmiş. Hepimiz annemizin karnında yaratılırken özel bir melek bu işte görevli. Herkese allah Teala özel bir melek görevlendirmiş. O suyla ilgili işte o da e, e, nutfe halini e, suyun e, sudan çıkacak evreye kadar işte kırk gün kadar o e, ana babanın suları birleşmiş halde su halinde az bir su halinde kalıyor. Sonra işte alaka devresi devreye giriyor. İşte o Efendim sülük gibi ana rahminin duvarına yapışacak hale geliyor, tutunacak hale geliyor 40'tan sonra. Ondan sonra e, donuk kan yani pıhtı donuk kan haline geliyor. O sudan donuk kan haline geçiyor. Yarım sonra bir son kırk günde efendim bir çiğnem et. Artık ete kemiğe bürünüyor. E, bu evrelerden sonra zaten o arada cenin olarak düşecekse, efendim, ona ruh verilmeyecekse, o yaratılmayacaksa, insan olarak doğmayacaksa falan o, onunla ilgili bir takdir yok. Mevla Ezel'de öyle bildiğine göre, o meleğe de ondan sonrası bir iş verilmiyor. Ama ne zaman onun şekli e, belirlendikten sonra allah Teala ona ruh vermeyi e, murat ediyor. Yani ruh vermeyi zaten ezelde yaratacaksa ruh vereceğini murat etmiş. O meleğe yani melek onu anca anlıyor. Buna ruh verecek mi vermeyecek mi? Melek onun önceden bu doğacak mı doğmayacak mı bilmez. Yani akıllı mı olacak canlanacak mı canlanmayacak mı düşük mü olacak melek onu bilmez. Mevla Teala onun halkını e, tamamlamayı murat ettiği zaman yani onu meleğe e, belirttiği zaman... Melek o zaman soruyor. Femel rizku. Ya Rabbi bunun rızkı nedir? Ee, efendim. Yani ne kadar ne yiyecek? Ondan sonra. Femel eceli. Ya Rabbi bunun eceli nedir? Rızıkla ecel de biraz biliyorsunuz. Birbirine irtibatlı şeyler. Çünkü yaşayacaksa yiyecek. Ne kadar yaşayacaksa o kadar yiyecek. Çünkü ona bir müddet verilip de o müddette rızkı olmasa. E, Tabi yemeden içmeden e, efendim yaşamak. ancak mucize tarihiyle, keramet tarihiyle olur ama mutat insanlarda sebepler alemindeyiz. Rızıksız yaşayamaz. Oncun ne kadar rızkı var onu sorar. Sonra ne kadar eceli var onu sorar. Sonra bedbaht mıdır, mesut mudur? Yani ya Rabbi bu imanlı mı yaşayıp ölecek, imansız mı yaşayıp ölecek? Veya bozuk yaşayıp iyi mi ölecek? Veya iyi yaşayıp kötü mü ölecek? Çünkü burada şakıyı Kötü öldüyse şakidir. iyi yaşasa bile. Ee, iyi öldüyse saittir. Cennet elindendir, kötü yaşasa bile. Onun için burada itibar sonadır. Bunları sorar. fi fi'l mi? annesinin karnında annesinin karnında Allah Teala o meleğe bütün teferruatıyla levh-i mahfuzda yazıldığı kaderi üzere efendim bildirir. O da bunları yazar. Şimdi yazar. İşte bu Allah'ın yazısı alın yazısı denenlerin hepsi buraya vuruyor. Konu buradan geliyor. Habibim şöyle ki bizim başımıza hiçbir şey gelmez ancak Allah ne yazdıysa o gelir. Yani Türkçede de atasözü gibi, yazılan bozulmaz. Ha şimdi Ne yazdıysa Allah o gelir. İşte meleğe o gün yazdırdıkları. Demek ki rızıkları da ecelleri de Allah Teala takdir etmiştir. Buna göre tefriğine gelince yani bunlar ne çıkıyor şimdi? Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Kimse başkasının rızkını yiyemez. Bak parasını yiyemez demedik. Parasını çalar, gasp eder. Ona, onu demiyoruz şimdi burada. Eğer o lokmanın üzerinde Ahmet'in rızkı yazdıysa Mehmet yiyemez. Ahmet elinden, elinde alır Boğazına tam götürürken yanındaki Mehmet gelir oradan ya şunu bana versene der bir de baktığında lap atar ağzına. Çünkü neden? Onun üstünde elinde diye ağzına yanaştırdı diye onun olduğu belli değil. Allah indinde belli. Kim yiyecekse o belli. Onun için bir adam benim elimdeki ekmeği de alsa, efendim e, hatta ağzından çıkarırlar adamı ya. Ağzındaki lokmayı da çıkartsa yese Yine o, onun rızkıydı. Senin rızkın değil. Ama benim paramdı benim malım al. O başka. Haram yiyor ayrı dava. Kimse haram yiyemez demedik. Kimse başkasının rızkını yiyemez. Yani kime yazıldıysa onu yemek ama helaldan ama haramdan. Bir de burada ne var? Kimse ecelinden evvel ölemez. Yani eceli gelmeden ölemez. Şimdi bu adam araba çarpmasaydı Vücudu sağlandı Bütün e, ne diyeyim sana cüzleri, parçaları, damarları, sinirleri check-up'tan dümdüz çıktı. Tertemiz. Bu adam şimdi hiçbir şey yokken araba çarptı öldü. E araba çarptı öldü. Demek ki bu adama araba çarpmasaydı bu adam daha 30-40 sene bunun vücudu götürür. sağlandı Öyle bir şey yok. Çünkü araba çarpması da kaderdir. Aynı zamanda eceldir. Eceldir çünkü Mevla senin o vakit o dakika o saniye neredeyse yeri de belli orada öleceğini bilmektedir ve bunu yazmıştır. Ama araba çarparak ama efendim nefes boruna yemek tıkanarak ama efendim bilmem bir yerinden pıhtı atarak ama kalbindeki bir damar bir üzücü haber bir streste bir anda şu andaki bütün ölümler hemen hemen ekseri ölümler böyledir. Adam kanserden kurtarıyor kalp krizinden gidiyor. Çünkü neden? Neden? bir spazm oluyor. Bir haber duyuyor, bir üzülüyor, kasılıyor. Kasılıyor ondan sonra tak damar tıkanıyor. Sabah selamadan gitti. Ya e bunun için araba vurması ne alakası? Araba vursa da gider, vurmasa da gider. Çünkü ecel gelmiş. Bahaneler çok. Şimdi kimse başkasının rızkını yemez. Kimse ecelinden evvel ölemez. Yine şimdi Mutezile burada işte hep ehli sünnetin uğraştığı şimdiki ilahiyatların yani Ankara ilahiyatın başını çektiği ilahiyat ekolündeki bütün bozuk fikirler, batıl inançlar nereden geliyor? Ehli sünnete muhalif görüşler. Ömrümüz bunlara reddiye yapmakla geçiyor. Hep Mutezile damarından geliyor. Çünkü bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki haram diyor yeni için rızık değildir. Yani bu bu da ne demiş oluyor? İşte Allah ona haram yedirmedi de kendi yedi olsun. Niye Allah haram yedirmez adamı? Ya Allah imtihan olsun için adam helaldan da kazanıyorsa ona gönderiyor. Haramdan da çalışıyorsa ona gönderiyor. Ya bu aynı deminki meseleye dayanıyor. Aslı fasit bozuk kaidelerine dayanıyor. Allah şer yapmaz. Ya Allah şer razı olarak yapmaz. Şerri beğenerek yapmaz. Olsun diye yapmaz. Ama imtihan olsun diye adam istiyorsa Onu imtihan etmek için onun istediğini yapar. Çünkü o da mecbur olmaz. Mecbur değil. O mecburiyet söz konusu değil. Ama Allah bak Allah şerri de yaratır hayrı da yaratır. E adam e, Allah bu adamın ne yiyeceğini ezele bilmiyor mu? E biliyor. E kim yaratıyor bu rızkı? Allah yaratıyor. Kim sevk ediyor bu adama bu rızkı? Allah sevk ediyor. Ama adama Allah zorla git de haram ye demiyor ki Adam gidiyor kendi parasıyla kazandığını yemiyor. E, gidiyor ondan başkasının dükkanından e, efendim elma çalıyor. Gidiyor oradan e, da lokum çalıyor. Şeker çalıyor. Çikolata çalıyor. yav kardeşim kendi paran varsa paran kadar konuş. Git oradan parandan al çikolata. Helal. Aynı çikolata yiyor. Kendi parasını veriyor alıyor. Helal. Ama para vermeden gidiyor adam görmeden sürekli işte devamlı kameralara takılıyorlar haberlerde devamlı. Tak... bel kol hareketi alıyor cebine indiriyor. Ondan sonra alıyor ağzına atıyor, midesine indiriyor. Bu oldu haram. Şimdi bu adam bunu para verip de mal sahibinin rızasıyla da alabilirdi. Öyle yapmadı, gitti çalarak aldı. E bunu şimdi e çalarken de el, el hareketi lazım. E bunu kim yaratıyor? İşte aynı şeye dayanıyor. Allah adamı Parasını verip alırken Allah onu, e, onun işte alma fiilini yaratır ama çalarken o fiili yaratmaz. Nasıl olacak? Adam kendi yaratıyor. Ya kardeşim Allah'tan başka yaratan yoktur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her iki tarafta da yaratan Allah'tır. Sebep olan kuldur. irade kudret kullanan kesmeden kuldur. Şimdi haram rızık değilmiş. Ondan sonra... Emeali itikad akayidinde eli sünnet akayidinde Maturidi üzere yazılmış. Ondan sonra ve inne süh terizkun mislahil ve in yekra mekalikullu kali Haram da rızıktır. Helal da rızıktır. Ama helaldan mesul değilsin. Haramdan mesulsün, muhasepsin, muazzepsin, azap olacaksın. Lafımı hiç kim beğenmese beğenmesin diyor. Ehl-i itikadı budur diyor. Çünkü neden? Neden? إن نديو رات كرمة ده ده من اقوقوك الساعرة ما من داب متين في الأرض إلا على الله رزقه. اه شنو يارزينة يزيب دلّاش؟ كل جاننا رزق الله عيتير. عيت؟ عيت. اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه Debelenen yani canlı her canlı rızıksız duramaz. Her canlı bir av peşinde, bir yemek peşinde. Cansısa duvarsa, direkse durur. Taşa rızık lazım değil. E canlıysa debeleniyor. Debelenen her canlının rızkı bana aittir. Ayet mi? Ayettir. Peki şimdi öyle adam var ki doğumundan başlamış yani ne bileyim sana babası haram yedirmiş diyelim, anası haram yedirmiş diyelim. Çalmışlar, çıkmışlar bilmem. O da öyle büyümüş etmiş ölene kadar sıf haram yemiş. Var mı böyle adam? Var. Hakkı olmayan şeyleri yemiş hep. Milletin rızkı şeyleri yemiş. Ne diyeyim sana? Mallarını mülklerini çalmış çıkmış yemiş. Peki o zaman bu adama Allah hiç rızık vermedi mi olacak? E, bu ayet diyor ki herkesin rızkını ben gönderiyorum. E, haram yeğeni o zaman bundan müstesna olabilir mi? Olamaz. O zaman ayetle çelişmiş olur. Demek ki herkesin rızkını ben gönderiyorum. Nereden ararsa oradan gönderiyorum. Nereye çalışırsa oradan yaratıyorum. Yine sebep olan odur. O zaman e, diyeceksin ki ha, haramdan başka bir şey yemeyen adam için diyeceksin e, haram rızık olmasa o zaman Allah'ın bu hati yerini bulmamış oluyor. Neden? Bu adamı hiç rızıklandırmamış oluyor. Halbuki bu adam kaç sene yaşadı? 50 sene. E, Mevla ki, her canlının rızkını ben gönderiyorum. Bu adam 50 sene neyle yaşadı? Ondan sonra Ee, yine Mu'tezile'nin efendim e, aslı fasitleri üzere bina edilen hükümlerden biri. Mesela bir adam öldürüldü. Birisi çekti tabancayı vurdu adama. Veya işte oklan kılıçlan neyse. Maktül. Katle uğradı. Bunun durumu nedir? Şimdi bu eceliyle mi öldü değil Şimdi işte şu anda yine Mu'tezile kafası gündemde olanlar. Bu eceliyle ölmedi ya. Efendim. Hatta sorularda bile çok yanlış, yanlış Türkçe'ye karışmış sorular var. İşte mi öldü ne hastalığı var mıydı? Ya hastalığı varsa da eceliyle öldü. Ondan sonra araba çarptıysa da eceliyle öldü. Ecelsiz ölüm yok. Ayet ne buyurdu? Ecelleri gelince bir an ileri bir an geri olamazlar. Peki. Mutezile diyor ki Allah diyor mesela adama 70 sene ömür takdir etmiş ama birisi kalkmış adamı kafasına silah dayamış ve neyse uzaktan atmış adamı öldürmüşse bu adamın ömründen noksan oldu diyor. Ne demek noksan oldu? Yani e, 50'ye düştü diyor. Halbuki şimdi bak bak ya Rabbi hiç Allah'ın e, Allah'ın bilmediği şeyleri mi Allah'a siz bildirmeye kalktınız ya. Allah bilmez mi ki bu adam E, efendim elli yaşında biri bunu öldüreceğine. Aynı işte Aziz Bayındır kafası bundan başka bir kafa değil. Allah sen kiminle evleneceğini ne bilsin. Evlenince bilecek. O da Allah ona yetmiş yazmış. Aa pat diye birisi vurdu. Görüyor musun ya? Ben yetmiş yazmıştım bunu Adam adamı yok etti. yirmi sene düştük. E böyle bir Allah olabilir mi? Böyle bir Allah tasavvur edilebilir mi? Haşa. Cehaletle sıfatlanmış Haşa acziyetle sıfatlanmış Haşa onun ilmine rağmen Onun kaderine rağmen Efendim başka bir şeyler oluyor dünyada Yani alemlerde feleklerde Nasıl olacak ya Allahu Teala Bu adamın ecelini 50 sene yazmışsa 50'dir Ayı da var günü de var saniyesi de var Santimi de var Bir nefes ileri geri yok Ama Şimdi Allah Teala bilir mi ki bu adam e, peki bunu bil, biliyor ve yazmış. Peki bunun eceli hangi sebeple gelecek? Onu bilir mi? E bilmez oğlum. Adamın birin kafası bozulacak. Korna bastın, bilmem ne yaptın, yan baktın diyecek, kalkacak adamı tarayacak. Sokağın ortasında hiçbir şey yokken adam öldürür. E bu adamın eceli o vakit geldi mi? Geldi. Gelmese ölmezdi. Yaralanırdı, hastaneye kalkardı. Devamlı bu kadar insan yaralanıyor, ölüyor mu hepsi? Ama öldüyse demek eceli geldi. Ama allah Teala onun ecelinin o vakit olduğuna göre yazmış mıydı? Yazmıştı. Peki ne sebeple olacağını da biliyor muydu? Biliyordu. Yazmış mı? Yazmış. E bilmekle yazmak ne fark eder? Biliyorsa yazar. Bilmeyen ne de yazar? E, demek ki onun eceli o vakitti. Onun ömründen noksanlaştırılmış bir şey yok. Onun e, vaktinden bir şey eksitilmiş değil. Ancak sebebiyet meselesi var. Şimdi mesela bakın tebarek ede ne diyor? Ölümü de yarattı ve el hayate yaşamayı da yarattı. Şimdi anakarnındaki çocuğun 120 gününe kadar can verilmediğini ruh üflenmediğini düşünelim. Cansız. Anne rahminde onu canlandırıyor. Başlıyor kıpırdaşmaya. Ondan evvel hareketsiz donuk. Bak ona hayat yaratıyor. Anne kardeş ultrasonla her şey e, e, makine karnına bağlasan canlı yayında canlandığını bile görürsün. Şu ana kadar çektiler mi canlanma aşamasını bilmiyorum. Öyle denk getirdiler mi haberim yok. Ama onu bile e, takip edersen devamlı makineye bağlı. E, Tonuk kanalinde birden kıpırdaştığını görürsün. Çünkü ne Ruh gel, geliyor hayat yaratıyor Allah. Yarattığı anda kıpırdaşıyor. E, nasıl ki sabah sağlam Bir anda ölüyor, buz kesiyor. Öldüğü anda ne oluyor? Hareket yok işte onun gibi. Orada ölümü yaratıyor, hareket kesiliyor. Orada hayatı yaratıyor. Doluk, pıhtı halindeki efendim e, cemaat, varlık e, hareketlenme başlar. Çünkü hayatı yarattı. İkisini de yaratan Allah'tır. Bu durumda katil, öldürme fiili. Bu fiil kimle kaimdir? Yani Fil fil sebebiyet bakımından katille kaimdir. Yani e, o öldürme işine kim sebep olmuştur? Kim sebep olmuştur? teşebbüs etmiştir. Iradesini kudretini adamı öldürme yönünde kullanmıştır. O silahı çeken katil. Peki, mevt ölüm. Ölüm kimle kaimdir? Ölüm de kaimdir. Kim uzandıysa o buzun. Efendim, canı çıktıysa ölüm de onunla kaimdir. Peki burada allah nere dedi bu işin neresindedir? allah Teala bu işin şurasındadır. Ne zamanki adam e, silahı doğruttu, kurşunu efendim e, çevirdi fakat e, kurşun adama isabet etmedi. İşte tamam eceli gelmemiş ama şu da olabilir ha kurşun yandan gider ama adam korkudan ölür. Bir de bakarsın ki kurşun öbür tarafa gitmiş adamda bir şey yok Adam silah sesini duyunca bana vurdu diye e, Kalp krizi geçirse öyle bilir. o ayrı bir şey Hepsi ecel, ecel. Allah-u Teala şimdi şey, ölümü e, Ölümü nerede yaratıyor Katilin adamı maktülü e, Öldürmeye Teşebbüs ettiği anda Bil fiil Bil fiil kurşunu sıktığı anda Eceli gelmiştiyse Öldürmeye Allah Teala o kişiyi de ölüm fiili yaratıyor. Ama bir kurşunla ölen var, yirmi kurşunla sağ kalan var. Çünkü aynı yerlerine isabet ederek değil bir beş on yirmi kurşunla taranan olduğu halde eceli gelmediyse allah Teala o kulunda ölümü yaratmıyor. Adam da ölmüyor. Ölmeyince de ecelinden fazla yaşamış olmuyor. Yine eceli uzundu da onun için yaşamış oluyor. süresi vardı diye yaşamış oluyor. Allah Teala katil maktüle efendim kurşunu sıktığı anda veya kılıcı vurduğu anda oku vur, attığı anda bilamühle hiç vakit geçmeden eğer eceli gelmişse o adam maktul olacaksa zaten maktul olmayacaksa konuşmuyoruz adam yaralanacak yaralanacağını mı anlatıyoruz burada. Adam ölecekse maktul o demek ölecek adam yani. Katil de o zaman oluyor zaten. Öbür türlü yaralayan oluyor. Katil olmuyor ki adam. Bir katil, bir maktüle bir fiil efendim öldürme işlemine teşebbüs edip kesbettiği zaman bu fiili mühle yani hiç arada vakit geçmeden ölümü kim yaratıyor? İşte Allah Teala orada devriyor. Yaratmada yaratan ancak Allah'tır. O adama ölüm yaratıyor. Çünkü adama ölüm yaratmasan Allah Teala yaratmasa yani bakıyorsun Kırk ayak mı ne derler? Kırk tarafından kesiyorsun, kuyruğu yine sallanıyor gidiyor. Kırk tarafından böyle kesiyorsun, doğuruyorsun, böyle böyle böyle. Yine bakıyorsun en ucunda dibinde bir şey kaldı. Ya salata gibi doğuruyorsun hayvanı. Doğramayın sakın öyle bir şey demedik yani. Ben bunu gördüm ya. Kaç parçaya bölündü. Kuyruğu yine hareket var, can var. Canını çıkartmadı. Çünkü Mevla yaratmayınca ölüm orada hasıl olmaz. Katil günahkar oluyor. Öldürme fiiline teşebbüs ettiği için, suçu kesmettiği için. allah Teala halıktır, halikul mevd. Ölümü yaratandır. Yaratan mesul olmaz. Çünkü o kul onu... Ha, ne zaman işte ama yaratmakta mecbur değildir. Yaratmakta mecbur değil. Ne demek? Faali muhtardır, faali mucep değil. Yani iradesiyle, isteğine göre yaratır, yaratmaz. Ee, kimse ona bir şey yaratmakta onu mecbur edemez. Bu durumda eğer onu e, ona... Ölümü yaratmak istemezse, yani eceli gelmediyse, ecelini ona göre yazmadıysa, eceli gelmediyse ölüm yaratmaz. Yaratmayınca da bu adam da katil olmaz, bu adam da maktul olmaz. E peki niye Allah o zaman efendim, bunu yaratıyor? Allahü Teala adamın ecelini zaten bilmiş, yazmış, hangi sebeple kimin cinayetiyle öleceğini de yazmış, bilmişse... Bu adamın da katil olmasını takdir etmiş. Çünkü bu adam günahkar, kötü bir işe teşebbüs edeceğini bilmiş. O zaman efendim ecelini ona göre yazmış. Bu adam ne zaman buna silah çekecek, e, kurşun atacak o zaman ona göre yazmış. Onun için öldürülen kişiler işte ehl-i süret Akain'de buna vel mektulü mey-i tüm bir ibaresine Ömer'ne sefide olacak. E, öldürülen de eceliyle ölmüştür. Trafik kazasında ölen de eceliyle ölmüştür. sebepsiz gibi görünen ölümler de hep eceliyle ölmüştür. Ama burada birinin ölümüne senin sebebiyet vermesi varsa kasten kasten o günahkar olmuştur, haram işlemiştir, azap olacaktır. Ee, değilse efendim e, tabii hatayla olanlar zaten diyeti var şusu, var, şusu var, kan parası ödeniyor vesaire. İslamiyet bunları beyan ediyor. Burada fezlekesi nedir bu işin? Bütün kulları Allah yaratmış celalecela. Onların yaptıkları bütün amelleri de Allah yaratmış celalecela. Ondan sonra bütün rızıkları Allah Teala yaratmış ve takdir etmiş celalecelalü. Bütün ecelleri, herkesin ölüm vaktini de Allah Teala yaratmış, takdir etmiş celalecelalü. Bunun e, gideri nereye gidiyor? La yeşizzu. Çıkamaz. Ankab zati onun tasarrufundan, yönetiminden Yani Allah-u Teala'nın idaresinden, yönetiminden makdurun hiçbir makdur yani hiçbir hadise e, onun kabzayı kudretinden yönetiminden dışarı çıkamaz. Ne diyor? Şey mevcuda derler. Mevcut olan şey. Zaten olmayanlardan konuşmuyoruz. Olanların hepsinin adı şeydir. Allah her şeye muktedir. Ne demek? Bir şey mevcut olmuşsa, varlık alemine çıkmışsa, var olan her şeye kudretini terluk ettiren, e, yönlendiren, yaratan, halkeden, takdir eden ancak Allah muktedir. Türkçe'de kullanıyorsunuz bu lafı muktedir işte kudret sahibi. Sonra, valla alâ şeyin kadir. Türkçe'de çok, ve valla şeyin kadir. Bunu artık e, herkese şey yapmış Türkçe gibi konuşmaya başlamış. Allah her şeye kadir. Kadir esası orada tabii şey. Kadir de denebilir de kadir olarak Arapçası. Kadir. Ne demek? Son derece gücü yeten. Gücü yeten başka bir, cide, bir de kudretini taalluk ettirmiş başka. Şimdi allah Teala her şeye gücü yeter ama her şeyi yaratmadı ki. ya yani şeyse yaratmış onu. Onu demiyoruz. Şeyse mevcut manasında şeyse yaratmış. Ama allah Teala gücünün yettiği Yani gücünün yettiği her şeyinle onun mahluku değildir. Her şeye gücü yeter ama hepsini varlık alemine çıkartmaz. Şimdi biz dünyada 7,5-8 milyarız. 16 milyar bunu yapmaya gücü yetmez mi? Yeter. E 16 milyar mıyız? değiliz. Çünkü neyi irade ettiyse ona kudretin tealluk ettirir. Kudreti neye tealluk ettiyse onu halk eder. O da ne olur? Eşyadan bir şey olur. Yani mevcutlardan, mahluklardan, makdurlardan biri olmuş olur. Burada ne anlatılmak isteniyor? Şu anlatılmak isteniyor. Yani dünyada, dünyayı konuşmayalım, dünyanın dışında, dünyanın içinde, yedi kat göklerde, yerlerde, dışlarında, alemlerde, cennette, cehennemde, ahiret, onlar da şu anda mevcut çünkü. Bütün Allah'tan gayrı ne varsa hepsi mahluk, hepsi yaratılmış. Şu anda ne mevcutsa. Gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz. Biz önümüzdekileri önümüzdekilerini göremiyoruz. Gördüğümüz şeyi sayamıyoruz. Hepsi Allah'ın mahlukudur. Yaratmış olduğu şeylerdir. Aynı zamanda makdurudur. Kudretini taalluk ettir ettirmiş olduğu şeylerdir. Demek ki varlık piyasasında, sahasında bir şey mevcut olup da onu Allah'ın yaratmamış olması düşünülemez. Allah'tan başkasının ona kudret yönlendirmiş olması, yaratma... Ee, kullanmış olması asla düşünlemez. Ne varsa mahluktur. Şey ne şey mevcutsa mahluktur. O şey makturdur. Bunların hepsi de Allahu Teala'nın kudretinin, halkının, icra, ibda, icat geçen derste bunların farklarını da çok anlattık. Sanatının, yaratmasının eserleridir. Bir tane şey onun yönetiminden dışarıda değildir. Yani sen demesin ki bu bu şey var ama Bunu Allah yaratmamış haşa. Kafir olsun. Bu kendi kendine olmuş. Kafir olsun. Ve bunu felence yapmış. Yani yaratmak bakımından. Sebep olmayı konuşmuyoruz. Yaratmak bakımından bunu bu yaratmış haşa. Kafir olsun. Çünkü bunun için her şey Allah'ın kaderi. Yani takdiri, halkı, icadının içerisindedir. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Enallahu lezi ilah ilahe illa ene. Hadisi kutsi. Ebeki kitabül itikat. İtikatla ilgili kitabında bu hadis-i şerif hadisi kutsi rivat ediyor. Ben öyle bir Allah'ım ki benden başka ilah yok. Yaratan yok, yaşatan yok, ibadete layık yok. Ancak ben varım. Halektül hayra ve şerre. Hayrı da ben yarattım. Şerri de ben yarattım. Fatubali ben halektülil hayri. Kimi hayır için yarattıysam ona müjdeler olsun. Hayır değil. Kimin ellerinde hayırları icra ettiysem ona müjdeler olsun. Yani hayırı sen yaratmıyorsun. Ama bir iyilik yapıyorsun. Sadaka veriyorsun, hayır yapıyorsun, ders okutuyorsun. Birine faydan oluyor, yükünü taşıyorsun, ne bileyim işini yapıyorsun. Tamam yapıyorsun. Sebebiyet bakımından. Onları da Allah yaratmasa yapamıyorsun. E çünkü sen, sana işte akıl veriyor, dil veriyor, el veriyor, para veriyor. Hepsini o yaratıyor. Ama Allah Teala kiminin elinde kimine hayır sevk ediyor kiminin elinde de kimine şer sevk ediyor o adam gidiyor onun yükünü akar öbürü geliyor ona tokat atıyor şimdi o da ellen onun yükünü taşıyan da eliyle iş yapıyor o da eliyle iş yapıyor e şimdi onun yaptığı fiili de yaratan Allah bununkinde yaratan Allah hayrı da ben yarattım şerri de ben yarattım ama kim iradesini kudretini hayra kullandı da ben onun elinde hayır yarattımsa ona müjdeler olsun Veil lima halaktuhu li'sh-sharr fe'ajraytu'sh-sharra ala di. Kimi şer için yarattıysan, kimi şer için yarattır Allah? Firavunu şer için. Eee benim Nemrut'u şer için, zalimleri, zorbaları, katilleri, bak bu kadar görüyorsunuz ya bu Allah ne kadar sabırlı diyoruz ya haberleri. Ne zulümler, ne eziyetler insana, hayvana, garısına, çocuğuna. Ne zalimler falan. Eşim bunları Allah bunu şer için yaratmış ama şer için yaratmış da Hayır yapamazsın, hayır yapmana mani olarak yaratmamış ki. Aynı aklı, bana verdiği aklı, bana verdiği iradeyi, bana verdiği kudreti, bana verdiği e, efendim, hisleri, duyuları ona da vermiş. Ama adam e, kendini kör etmiş, e, hayır tarafını kör etmiş. Devamlı mazlumet, devamlı e, efendim, şer, zulüm, eziyet için odaklanmış. E benim onu öldürürsem zevk alıyorum diyor. Onu kesersem, doğrarsam, konteynere koyarsam diyor. Böyle diyor, acayip keyif alıyorum diyor. cana var ya, canı vardı. Ama Allahu Teala benden onun neysini eksik etmiş. Ben niye acıyorum da o acımıyor? Ne demek? Acımaya kullanmıyorum. Acıma duyularını devreye sokmuyor. Allah Teala kimseye zorluk ama adam hakikaten akıl hastasıdır, delidir. Deli olduğu için ne yapsa yeridir diyor adama tak vuruyor bilmem ne Vurduğundan da haberi yok bilmem ne O mesul değil yani şimdi delice. Ama akıl verilip de Şimdi görmüyor musunuz şu kızları Kadınları doğruyanları kesenleri Vuranları edenler şey. Mahkeme ifadelerine bakmıyorsunuz İfadeleri bütün haberlere takatak yansıyor Hiçbir akılsız ifade var mı ya bilinçli idrakli kasıtlı azimli Adam onu da gizlemiyor yani o kadar Açıkça beyan ediyor Zaten akıl raporuna bakılıyor bilmem ne. Zaten deli raporu da bazlarına veriliyor, bazlarına verilemiyor çünkü o de deli değil. Biz de zaten deli mesul değil dedik. Ben kimi kimin eline de şer icra etmişsem ona cehennemde veil vadisi vardır. Vay haline, yazıklar olsun. Çünkü neden? Demek hep şerri istedi, iradesini, kudretini şer yönde kullandı. Ben de bunu bildim. Onun elinde şer yarattım. Yaratan benim, benden başka Yoktur 13'ün mutezile Allah hayırları yaratır Şerleri yaratmaz dedikleri için Bu ümmetin e, mecusileri kabul edilmiş Ne buyuruyor e, Mecusi azil ümmetil kaderiyyetü Ebu Davud hadisinde de var e, Bu benim ümmetimin her ümmetin Mecusileri vardır Mecusiler işte Hayrı yaratan başka şeri yaratan başka İki yaratıcı isnat ettikleri için Ateşperestler İşte hayrın e, tanrısı, şerrin tanrısı gibi haşa. ikilemişler işi şirk. Sarih bir şirktir. E, onun için her ümmette böyle iki yaratıcı fikrine sahip olanlar çıkmıştır. Benim ümmetim içinde de çıkacaktır. Benim ümmetimin mecusleri kaderiyedir. Kaderiye işte mutezilenin öbür ismi. Ellezine kulna la kader. İşte onlar... E, Kader yoktur derler ne demek alın yazısı yoktur Allah'ın ezeli ilminde bunu bilmiş değil takdir etmiş değil Allah adama 70 sene ömür yazmış o anda rastgele birisinin kafası bozulmuş bunu öldürmüş 50 yaşında ömrü eksik olmuş e o zaman bu Allah'ın ilmi ve yazısı dışında eceli yetmişken nasıl bu elde dilde ölecek işte çünkü de adam o katil yarattı o işi katil yarattı deyince haşa ve kella Allah'a şirk koşmuş oluyor yaratma işini Allah'tan gayrına nispet eden herkes kafirdir. Ee, Şiada da bu fikir vardır. Şia ile Mutezile burada da birleşirler. Onlarda da diyor ki yani beda beda diye bir şeydi. Arapça son el bedadır. Onun manası şudur. E, bu olan hadiselerin hepsi birden gelişiyor oluyor. Allah da bunları olunca anlıyor. Aa, hiç fark etmedim. Görüyor musun? efendim İran'da şunlar oldu millet ayaklamış falan o, o beda oluyor yani allah Teala bütün bu yaptığımız işler müstehneftir o anda yeni başlıyor Allah'ın ezeli ilminde malum değil lev-i mektup değil e, kader-i ilahide maktur değil yani haşa, haşa haşa onun için ne buyuruyor immerdu felâ teudûm Allah'tan başka yaratıcı var diyenler Mutezile fikrinde olanlar Alın yazısı yoktur diyenler Kader yoktur diyenler Yaratılmak cihetinden her şey Allah tarafından Değildir diyenler haşa Amentü'den kaderi çıkaranlar Ki ilahiyatta da bolca bulunur bunlarda Bunlar diyor Ebu Davud hadisi bak En sahih kaynak hastalanırlarsa Hasta ziyaretine gitmeyin Ve immatü felâ teşhedûm ölülerse cenazelerine katılmayın Namazları kılınmaz buyuruyor Bir tanece Ümmetimin mecusilerine selam vermeyin. Bak selam vermeyin mutezileye kaderi. Ondan sonra bize diyorlar ki niye bu kadar sert davranıyorsun? Bir daha değerliydi. Bu adamlara, bunlarla görüşenler, aynı toplantıya katılanlar niye bu kadar reddiyeyi genişletiyorsun? Ya kardeşim Allah Resulü hasta olursa bile gitmeyin. Cenazede gitmeyin, selam vermeyin, yüzlene gülmeyin buyurduğu. Net ifadeyle. Daha bunun için bir, bir, bir sohbette bunu saatlerce anlattım bu bidat ehli. Bu bir bidatından bahsediyor. Ya böyle buyurulurken e, sen nasıl şekerli şerbetli oluyorsun ya? Burada itikat pisliği bulaşıyor. Millet de bu itikatları normal zannedecek. Onun için biz e, ama şu var. Mesela hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. E, el hayru fi yedek ve şerru ilek Ya Rabbi hayırlar senin kudretindedir. Hayırları yaratmak. Şer sana nispet edilmez. Bu da sahittir. Burada şer sana nispet edilmez de yanlış anlama. Yaratılmak bakımından Allah'a aittir ama edep edep bakımından nispet edilmez demektir. Hangi ayet? Bak şimdi. hasenetü haseneti feminallah. İyilik güzellikten ne geldiyse başına Allah'tan geldi. Yaratılmak bakımından. Ve ma'sabeğin müseyyeti Kötülük olarak başına ne geldiyse Femin nefsik nefsindendir Sebebiyet bakımından Yaratılmak bakımından yine Allah'tan Çünkü öbür ayetlerini diyor Ayetleri birlikte okursan anlayabilirsin Kul küllüm min indillah Habibim de ki Hayırda şerde hasene seye, iyi kötü ne varsa hepsi Yaratılmak bakımından Allah'tandır Peki nefsindendir Şerler musibetler ayetine ne manası var ...sebep olma bakımından... ...Allah durup dururken bu belanı verdi... ...sen sebep oldun da verdi... ...musibetini gönderdi... ...bunlar edep... ...mesela İbrahim Aleyhisselam... E, ...ne diyor... ...Ellezi halekani beni yarattı diyor... ...Allah'a anlatıyor... ...Feveyehddin diyor... ...beni hidayet edecek odur diyor... ...ondan sonra... ...Vellezi ve yutamuni beni yediren odur... ...ve eskini beni suvaran içeren odur... ...bak hep o odur... ...odur odur... ...beni hasta eden odur demiyor... hastalık şer diye hasta eden de Allah'tır ama edep için beyden meryz zıtı hasta olduğum zaman edebi görüyor musun hasta olduğum zaman fe ve yeşfin şifamı yaratan verecek odur. Hastalığı yaratan da odur. Ama edeber ait. Yani. Mesela bütün e, tavus kuşlarını kim yarattı? Allah Teala. E hınzırları, domuzları kim yarattı? Allah Teala. Ama sen Allah'a metederken ederken işte efendim E tavus kuşlarını yaratan Allah. Şu işte bülbülleri yaratan Allah, kuşları yaratan Allah dedi de, översen. Ondan sonra bir bunun arkasına bir de işte domuzları, maymunları diye eklersen ayıp kaçıyor. Yine laf doğrudur. Yaratan ancak Allah'tır ama edebe riayetsizlik tehlikesi söz konusudur. Onun için burada e, şer sana nispet edilmez. Ne demek şer sana nispet edilmez? edebe ayet için, yaratılmak bakımından sendendir ama övgü sıfatları sayılırken, övgü, methiye sıfatları sayılırken, e şimdi insanda da öyledir. Bir adam onu da yapmış, bunu da yapmış. Bu kadar sanatlarını sayıyorsun adamı. E efendim usta, şu kürsüyü yapmış, şu minberin yapanı, işte şunun ustası, şunun sanatkarı met etti, met etti, Şunu yapan, bunu yapan, bunu yapan, bu sana altına yapan. Dersen ne oldu? Bütün rezalet çıktı. E o zaman demek ki o altına yapan da aynı adam. O şeyi yapan altına da yapıyor. Ama o denmez orada. Medi e, e, makamında irade etmesi münasebetsiz alır. Onun için bütün e, ehli sünnetin itikadı şu hadik elimeden çıkıyor. Evet ul iyilik min indillah. İyilik güzellik de gelse, hayır da gelse Allah'tandır. E, hepsi Allah'tandır. Şer de gelse Efendim o da Allah'tandır yaratılmak bakımından. Ama hayırları Mevla'ya nispet ederiz. Şerleri edebe, riayet bakımından nispet etmeyin. Ama kim yarattı sorulursa tabii nispet ederiz. Çünkü neden? Allah'tan başka yaratan yok. O ayrı bir şey. Allah'a karşı edepten dolayı meşayih böyle ehli sünnet uleması böyle demişlerdir. Mesela Allah'ın isimlerinden her isim onlara izafe edilmiyor. Anladın mı? Ya Halik ismidir. Halik yaratan. Halik gussemavat gökleri yaratan ve'l ardı yerleri yaratan. Şimdi buna edep lazım. Mesela eee erkeklerde Allah'a aittir. Kadınlarda Allah'a aittir. Çocuklarda Allah'a aittir gibi böyle sayarken işte benim delillerde Allah'a aittir. Manyaklarda Allah böyle sayılmaz. Mesela bunun edebi nedir? Leuv mafi semavati ve mafi'l ard. Göklerde ne varsa Allah'ın mülküdür. Yerlerde ne varsa Allah'a aittir. E Kur'an bize zaten bu edebi beyan ediyor. Sen şimdi e, bunu kullanacak yerde kalkıp da şimdi e, canlı cansız, deli, dolu herkesi bunun içine toplayayım derken met mi ediyorsun, zem mi ediyorsun? Anlaşılmaz. Onun için terbiyesizlik olur. E, bunun hülasası bundan ibarettir. Bütün ma mahlukat Allah-u Teala'nın iradesiyle kudretiyle, halkıyla, icadıyladır. Ee, taatler ve ibadetlerimiz Allah'ın kazasıyladır, kaderiyledir, iradesiyledir. Buraya kadar müşterek. Burada özel. Allah'ın mahabbetiyledir. Yani iyiliklerimizden razı, rızasıyladır, memnuniyetiyledir ve emriyledir, teşvikiyledir. Tamam. Masiyetler, yapılan günahlar, kötülükler şeyler. Yine Allah'ın kazasıyladır. Müşterek. Kaderiyledir. Müşterek. İradesiyledir. Müşterek. Çünkü irade o. Allah Teala'nın dilemesi demek, sevmesi demek değil. Dilemek başka, sevmek başka. Buraya kadar ibadette, günahda, hayırda, şerde müşterek hepsi Allah'ın kazasıyladır, kaderiyledir, iradesiyledir. Ama günahlar tarafına gelince Allah'ın sehatıyladır, gazabıyladır, karahatiyledir, efendim e, beğenmemesiyledir, mahabetiyle değildir, emriyle değildir, rızasıyla değildir. Çünkü mahabbet sevmek demek. Rıza hoşnut olmak, memnun olmak demek. Bununla efendim irade, irade etmek, dilemek. Bu dilemek Türkçe'de anlaşılmıyor. Şimdi dilemek arzulamak diyorsun. Türkçe burada kısır kalıyor. Çünkü aslında irade hayra da iradesi var, şerre de iradesi var. Ama hayra rızası ve mahabbeti var. Şerre rızası ve mahabbeti sevgisi ve emri yok. Anladın mı? Ama Türkçe'de irade dilemek diyorsun istediği anlaşılıyor yine. Ya kısır kalıyor, noksan kalıyor. Arzu etmek diyorsun, arzu etmek yetmiyor. Arzu etmek bir şey isteyerek olduğu için Türkçe bunda kısır kalıyor. Onun için biz burada irade sıfatını kullanalım. Ne diyor emalide? Müridül hayri ve şerril kabihi ve lakin leyse yadlâbil muhal. Hayrat da iradesi var, şerre de iradesi var. İrade olmadan kudret olmaz. Yani hayrı da biliyor, şerri de biliyor. Hayrı da yaratmak, yaratmak dilemeden Yaratmaz ki e, irade olacak ki yaratsın Onun için oraya bir irade kullanıyor Kudret kullanıyor ki o var oluyor o şer O yarattığına göre Onun için hayra da iradesi var Şerre de iradesi var Hayra iradesi var Rızası da var Şerre iradesi var Rızası yok Ayetten delilimiz var mı? Var Ve la yarda li ibadil kufr <gülüyor> Ve ente şükrürü razı olur şükrünüzden, ibadetinizden, taatinizden sizin için razı olur, memnun olur, cevap verir demek. Ama ente kûru ve inallahu ganiyyun Hepiniz kafir olsanız Allah'ın hiçbirinize ihtiyacı yok. Ama velâ yerzûl ibâ dil küfür. <gülüyor> kulları için küfre razı göstermez. Yani kullarının kafir olmasını istemez. İstemez ne manada hoşnut olmaz, sevmez, memnun olmaz bundan. Ama kafir olan da kimin iradesiyle oluyor? Allah'ın iradesi Allah ona yaratmasa küfrü, kafirliği, şirki, inkarı kafir olamaz. Doğru anlayalım. İrade başka, rıza başka. 13'ün e, ne buyuruyor? La ve la ya'zubu yani e, allah Teala'nın e, ibareye bir daha bakalım. Şimdi bu ibareler biraz birbirinden ayrıldı. Ve la ya'zubu kaybolmaz. An ilmi Allahu Teala'nın malumatından, eee bilgisinden tasariful umur, işlerin tasarrufatı, yönetimleri hiçbir iş, hiçbir şey künk burada mı? Kıl. Karıncanın ayağı yani orada göremeyiz karıncanın ayağının oynayışını da o bile oynayamaz. Allah'ın ilminden, bilgisinden hiçbir işin tasarrufu eee kaybolmaz. Çünkü Allah Teala buyurur: aha tabikul şeyin ilma talak suresinin adinde Allah her şeyi ilim bakımından çepeçevre kuşatmıştır. E ne buyuruyor cin suresinin adinde ve şeyin adedı her şeyi sayı olarak adet olarak saymıştır. Yani karınca ne kadar karınca var? Bunu Amerika sayabilir mi? Ne kadar böcek var? Ben de geçen ne dedim? Fertlerini değil dedim. Türlerini bile sayamaz. Türlerini Allah'ın mahlukatının fertlerini demiyorum. Karınca kaç tane karınca var demiyorum. Karınca şu böceği, bu böceği, bu böceği. Böceklerin türlerini bile sayamaz ya. O kadar Allah'ın yarattığı mahlukatın envağı var. Yani çeşitleri var. O çeşitin içinde de bir de fertleri var. Fertlerini konuşmuyoruz. İnsan bir türdür mahlukat içerisinde. Bak 7,5 milyar ferdi var. 8 milyar ferdi var. O bir tek nevi olarak, nevi insan, beşer, nevi beşer, beşer türü. Sen tüm mahlukatın envanı, türlerini bile sayamazsın. Nerede garde o türlerin cüziyatını, fertlerini sayacaksın? Her şeyi adet bakımından saymıştır. tuhsa, <gülüyor> sayılamaz, bitirilemez. Makduratuhu <gülüyor> Allahu Teala'nın kudretinin teluk ettiği şeylerin sayısı. Kudretini taalluk ettiğine ne demek? İrade ve kudret kullanıp da yarattığı. İrade ve kudretini devreye sokarak halk ettiği, icat ettiklerinin dedi, nerede dedi ne dedim sana fertleri değil türleriyle adet türlerinin bile sayısı zapt edilemez ihsad edilemez. Velatetenaha asla tükenmez. Malumatuhu. Allah neleri biliyor? Allah neleri biliyor? Allah malumatının sonu var mı? Ne diyor? İşte işte Habibim söyle kul levke el bahru midaden. Kelimatu el Bütün denizler mürekkep olsa diyor. Ondan sonra öbür ad i kerimede el bahru yemuddü min badisebati el bahru. O denizlere 7 denizde ilave katısalıyor. Ve Levende mahfil-i arzumuzun aklam, yer bütün ağaçlar kalemler olsa diyor. Düşün bak. Bütün ağaçlar kalemler olsa diyor. Bütün denizler 7 denizde ilavesiyle mürekkepler olsa diyor. Hepsiyle Allah'ın kelimeleri yani malumatı yazılmaya kadsadır diyor. Manefiddet kelimatullah. Allah'ın kelimeleri, kelamları, malumatı, mahlukatı, makturatı, sıfatlarının mütealakatı esasen sıfatlarının mütealekatı kastediliyor. Asla son bulmaz. O kalemlerde biter, o denizlerde biter, o mürekkeplerde biter, alemler biter. Allah'ın bildikleri bitmez. Sıfatlarının mütealekatın hasrı yok. Kasrı yok. Ya yani şuna taalluk eder, buna edemez. Haşa gel. Mümkün olan her şeyi Allahü Teala'nın kudreti talep. Mümkün olan her şey Muhal başka Allah'ın kudreti muhale taluk etmez muhal muhal nedir yani muhal sana bana göre muhal'i konuşmuyoruz Allah'a göre muhal olur mu muhal nedir Allah diyor haşa diyor kendisinin kaldıramayacağı bir kaya yaratır mı yaratabilir mi diyor e manyak mısın desin gücünün yetmeyeceği bir şey yok diyoruz adama ki bu diyorsun ne değirmen diyorsun efendim diyorsun yel değirmeni diyor anladın mı diyor anladım diyor ondan sonra diyor ki ama suyu nereden geliyor diyor e be akılsız herif Sen yel değirmenini anladın mı? Yel ne demek? Rüzgar demek Rüzgarla dönene su lazım mı? Lazım değil. Yel değirmeni anladın mı düşün? Anladım diyor. Sonra diyor suyu nereden geliyor? Allah'ın diyoruz bak. Gücünün yetmeyeceği bir şey yok diyoruz. Bu sefer diyor ki kaldıramayacağı kaya diyor. E kaldıramayacağı yok ki zaten. Yel değirmenini anlayıp da suyunu sorandan daha manyak değil mi bu şimdi ya? Diyor. yani ne akılsız adam kaldıramayacağı diye bir şey olabilir mi şimdi Allah diyor ortağını yaratabiliyor tövbe estağfurullah ya öyle manyaklar türedi gemin ediyorum yani ya, Allah ezeli için kendi yarattıysa nasıl ortağı olacak onu kendi yarattı onu yoktan yaratıyor ortak olması için her vasfında müşterek olması lazım O e onu yaratabilir mi diyorsun Zaten soruda düşüyorsun şey Çukura O e onu yaratıyorsa zaten nasıl ortağı olacak Onu yarattığı Onun ortağı nasıl olacak O yokken sonradan olmuş e Bu var ezeli Yani sorunun kendi sakit O işte Allah'ın kudreti muhale Tealluk etmez bunu diyoruz Yoksa Şimdi 8 milyar insan var 18 olabilir yaratabilir mi Yaratabilir 180 yaratabilir Katur, trilyon, milyar, katur yaratabilir. Bunların hepsini yedirebilir mi? Yedirebilir. İçirebilir mi? İçirebilir. Aa. E biz dünyada şimdi kaçtıktan öyle cihaz az kalsın ya. Aynı bu dünyada, aynı bu dünyada bizim bin katımız, milyar, trilyar katımızı yaratıp yedirip içirebilir. Çünkü bunlar ne? Hepsi allah Teala'nın kudretinin tahallük alanında. Kudreti neye tahallük etmez? E i̇şte ancak efendim... akıl dışı muhal müteve hem değil akla gelmez vehme gelmez hayale gelmez vücuda gelmez yani varlık alemine gelmez ne demek kaldıramayacağı e kaldıramayacağım şey yok ki ortağı, ortağı ortağı yok ki yarattığı zaman zaten onun kulu oluyor mahluku oluyor nasıl ortağı olacak o yarattığı zaman o yarattığı zaman onu yarattığının ne derler mahluk derler Onun yaratma alanının teallukuna girdi çünkü. Ona ortak demez ki. E bu Bunun yani muhal bu. Tasavvuru muhal. Tasavvuru. Ama sen şimdi bütün alemler hakkında istediğin kadar şunu yedirebilirim şunu içirebilirim şunu yapabilirim bunu edebilirim. Mesela şimdi Amerika kıtasını bir rüzgarla ortadan kaldırabilirim. Kaldırır. E bizim için ne kadar zor düşünmesi bile mümkün değil. Ama bak yaratılması mümkün mü? Mümkün. Yaratılmasın, imkan dahilinde olandan onu yaratamayacağı bir şey yok. Ama biz bu kadar işler var gücümüz olduğu halde bile çoğunu yapamayız. Yaratmayı bırak. Sebep olmak bakımından bile. Çünkü neden? Onun yaratmasıyla sınırlıyız. Ne kadar güç verdiyse o kadar güç kullanabiliriz. allah Teala'nın Teala sıfatlarını, müteallekatının sonu yok. Zatının da yok. Teallukunun da yok. Tealluk ne demek? Kudret bir sıfat, gücü yetme sıfatı. Bu sıfatın ne kadar müteallekatı var? Mesela beni yaratırken bana tealluk etmiş. Seni yaratırken sana tealluk etmiş. Her karıncanın yaratılmasında özel tealluku var. Her böceğin yaratılmasında özel tealluku var. Her denizdeki kumun yaratılmasında özel tealluku var. Top time böyle değil. Allah-u Teala her şeyi özel yaratıyor. Balıklar bu kadar balık yaratmış. Sayısını alacak Allah bilir. Bu balıkların hepsini yaratmasına özel tealluku var. Dolayısıyla kudret sıfatının sonu yok çünkü gücünün yetmeyeceği bir şey yok. Ama teallukunun da sonu yok. Tealluku ne demek? O gücünün, kuvvetinin, yaratma sıfatının ilgi alanları demek. O ilgi alanlarının da sonu yok. E neden? Kendisi bilir ne kadar yarattığını. Ama Allah'tan gayri kimse için... Onun e, gücünün kaç şeye tealluk edip ne kadarına tealluk etmediğine dair hiçbir ilim kavrama imkanı yok. allah Teala hakkında da sınırlama yok. Yani gücü şuna tealluk eder, şuna edemez. Veya katır trilyon müteallakı olmuştur, ilgi alanına girmiştir, orada durmuştur. Bunu kim diyebilir? Devamlı yaratıyor. Devamlı yaratıyor. Külle yemin, hüve fî şen bundan bahsediyor. Her an ve zaman. allah Teala bir fiildedir. ile fiil, devamlı... ...icraat, icraat, icraat, icraat... ...şu anda ben konuşurken... ...şu kelimelerimin hepsini o yaratıyor... ...ben konuşurken şu anda... ...kim bilir meleklerden kimler ...ne kadar tesbihat yapıyor, cinler ne konuşuyor... ...insanlar ne konuşuyor... ...şu anda sırf o mahlukatı toplasan... ...hesap makineleri, bilgisayarlar çöker... ...e bunların hepsi konuşuyor, konuştuğunun her harfinin... kelimesinin nefesini o yaratıyor... E ...bu bu mahlukatın, bunun... ...bu yaratmanın, ilgi alanının... sınır olur mu... Sırf benim şuradaki kelimelerimde harflerimi sayamıyorsun. Döküm yap diyorum arkadaşlara 15 gün 20 gün uğraşırlar dökemezler kelimeler. Harflere kaç harf çıkacak? E bu hepsini tek tek yaratıyor. O yaratmasa ben nasıl konuşuyorum? Elimi nasıl oynatacağım? E o anda sen gözünü kırpıyorsun. Öbürü elini şey diyor ensesine götürüyor. Artık sırf sineklere tealluk eder. İnsanlar ortadayız. Sırf insanları müteallek olarak alsak İnsanların fiillerinde yaptıkları işlerde Allah'ın yaratmasının ilgi alanında sınır yok. Çünkü bunlar tenahi, tenahi son bulma demek. Son bulma kemmiyetli şeylerle alakalıdır. Kemiyet ne demek? Miktarlı, ölçülü. Şimdi bir şeyin miktarı varsa mesela insanların ölçüsün bir şeyi var. Kaç insan var, kaç ana baba var, kaç tane doğurmuşlar, doğuruyorlar, doğuracaklar. Burada bir miktar var. Nüfus sayımı yapıyorsun işte. Miktarı olmasa nüfus sayımı yapılır mı? Sayıyorsun işte bak. Sayılabilen şeylerde tenahi söz konusudur. Yani son bulma nerede duruyor, nereye kadar geliyor, vuruyor oradan ileri gitmiyor. Son noktası nedir? Ama allah Teala ilmi için, yaratması için, kudreti için, sıfatı için bu söz konusu değil. Burada kem söz konusu değil. Peki taalluk ilgi alanlarının da sonu yok dedik. Tamam sıfatının sonu yok. İlgi alanlarının sıfatı yok. Neden? Çünkü Noksanlık yok, eksiklik yok, acziyet yok. Allah Teala'nın sıfatlarında acziyet ve noksanlık yok. Şimdi bu zamana kadar işte artık katır katır katır katır şey git. Milyar trilyon trilyon sayılar bitti, her şey bitti diyelim. Bu kadar şeye yaratma sıfatı taalluk etmiş. Ve bundan sonra şu kadarında da edemez demek için bir güçsüzlük, bir acizlik, bir noksanlık olacak ki bunun kapasitesi bu kadar. Deposu bu kadar, şarjı bu kadar, pili bu kadar dediğin bir şey desen bunun ilgi alanı buradan ileri gitmez diyebilirsin. Ama Allahü Teala'nın kudret sıfatında, yaratma sıfatında, icat sıfatında miktarla sınırlı olmadığına göre müteallaklarının da efendim nesi olmaz, sonu ve sınırı olmaz. Çünkü Rabbimizin hiçbir sıfatında ve o sıfatının mahlukatına teallukunda noksanlık, acizlik söz konusu olmaz. Celle ve celle celaluhu Rabbimizi anlatmaya çalıştık. Allah'ımızdan bahsetmeye, yüceliğinden, zatının sıfatlarının kemalatından bahsetmeye, İmam Gazal Hazretleri'nin beyanı çerçevesinde, ibarelerinin şerhi izahı çerçevesinde dersimiz geldi. allah Teala'nın ilmiyle alakalı konuya inşallah önümüzdeki çarşamba Rabbim ilminden, iradesinden, sair sıfatlarından bahsedebilmeye, imanlarımızı tazelemeye, kuvvetlendirmeye bizleri muvaffak eylesin. Rabbimizin zatı ve sıfatlarının kemalatı hakkında en ufak şüphelere, vesveselere kapılmaktan bizi de dinleyenlerimizi de, sevenlerimizi de, zürriyetlerimizi de muhafaza eylesin. ehl Sünnet itikadı üzere sebat nasip eylesin. امين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم